Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asrı Saadet'te Önceki Bölüm Hoş geldiniz ya Resulallah Müjdeler olsun Allah Fatıma'ya nur topu gibi bir erkek evlat verdi Hasan mı? Bu ismi daha önce hiç duymamıştım Evet Araplar arasında kullanılan bir isim değil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 Bu malları intikam almak için kullanalım Evet, evet, evet, evet Böyle yapalım İntikamımızı alalım evet. Kervan sahipleri bu fedakarlığı yapmaya hazır mı? Herkes buna gönüllü mü? Abbas bin Abdülmuttalip'ten Muhammed bin Abdullah'a Kureyşliler üzerinize yürümek üzere toplanmıştır 3000 kişiler 200 atlıları, 700 tane zırhlı askerleri, 3000 de develeri var Tüm silahları yanlarına aldılar Önleminizi alın 56. Bölüm Ey Allah'ın Resulü! Siz miydiniz? Hoş geldiniz. İçeri buyurun lütfen. Saat, habersiz gelen misafirinin Resulullah olduğunu görünce hem şaşırmış hem de çok sevinmişti. İçeri geçtikten sonra Peygamberimizin kendisiyle önemli bir şey konuşmak için geldiğini anladı. Resulullah, ''Evde yabancı kimse var mı?'' diye sordu. ''Kimse yok ya Resulallah. Buyurun istediğinizi konuşalım.'' Peygamberimiz Sa'de mektubun içeriğini anlattı. Mekke büyük bir orduyla Müslümanların üzerine geliyordu. Sa'd bin Rebi ensarın ileri gelenlerindendi. Öğrendiği şey onu telaşlandırmadı, aksine mutlu olmuş gibiydi. ''Vallahi ben bunun hayırlı olacağını umarım. Demek sonunda harekete geçtiler. Gelsinler bakalım.'' Allah, Resulünün ve inananların yanındadır. Peygamberimiz bu haberi gizli tutmasını söyleyerek Kuba'dan aceleyle Medine'ye döndü. Peygamberimiz evden çıkınca Sad'ın eşi Amre içeri girdi ve merakla sordu. Peygamberimiz sana ne dedi? Ee, bu seni ilgilendiren bir mevzu değil. Ama ben konuştuklarınızı duydum. Ne duydun? Bir savaş yaşanacağını. Beni iyi dinle. Bu peygamberin açığa vurulmasını istemediği bir bilgi Sakın ola sağda solda konuşma Duydun mu beni? Bu peygamberin sırrıdır Mekke müşrikleri Darun Nedve'de toplanmış savaş hazırlıklarını konuşuyorlardı Aralarında Ebu Süfyan'la karısı Hint de vardı Kadınlarımız da bizimle birlikte gelsin Onlar gelirse savaş meydanında direnciniz artar Bedir'de kaybettiklerinizi size hatırlatırlar. Böylece intikamımızı almadan dönmeyiz. Ya galip geliriz ya da ölürüz. İyi fikir. Benim kadınlarım savaşta beraberimde olacak. Bence de mantıklı. Kadınlar yanımızda olursa bizi cesaretlendirirler. Onları korumak için kimse geri dönemez. Bu bir savaş. Ne yaşanacağını bilemezsiniz. Düşmanınızın ailenize saldırmasına yol açacak bu görüş hiç mantıklı değil Bedir'de onların üç katıydık Sadece on dört ölü verdiler Bizse 70 küsur adam kaybettik Bir o kadar da esir verdik Şimdi nasıl olur da galip geleceğimize emin olabiliriz Savaşı kaybedersek kadınlarımız onların esiri haline gelir Böyle demene hiç şaşırmıyorum Nefer Vallahi Bedir gününde kaçıp kurtuldun Ailenin yanına sağ salim döndün Şimdi yine korkuyorsun Biz yanınızda olursak gerisin geriye dönüp kaçamayacaksın Ben sizin namusunuzu düşündüğüm için böyle dedim Kaçmak onursuz adamların işidir Ben Bedri gözlerimle gördüm Hint Orada kaç kılıcım kırıldı biliyor musun? Yolda bize eşlik eden şarkıcı kadınları savaş meydanına götürmedik Onlar belli bir noktadan sonra geri döndüler eğer bizimle gelmiş olsalardı Şu anda hepsi düşman elinde olacaklardı Üstelik Bedir'de bir sürü dostumu kaybettim Bana ukalalık etme ne? Dostlarını kaybetmiş Ben babamı, amcamı ve dağ gibi kardeşimi kaybettim Ebu Sofyanın oğlu öldü Bunların hepsinin intikamını alacağım Hem de tırnaklarımla Hint sakin ol geri çekil Herkesin canı yanıyor Artık intikam vakti geldi. Hepimizin acısı hafifleyecek. Nefel haklı. Sizin gelmeniz riskli. Ama çoğunluk ne diyorsa ona uyacağım. Ne diyorsunuz? Biz kadınların da bizimle gelmesi taraftarıyız. Onlar yanımızda olursa erkekler daha ciddi davranır. Evet. Herkesin evet. korumak zorunda olduğu söylüyor. biri orduda bulunursa kaçan olmaz. Evet. Evet, Olur, Peki o zaman. Kadınlarımız da geliyor. Hazırlanın. Böylece müşriklerin ileri gelenlerinden her biri yanına ya eşini ya annesini ya da kızını almaya karar verdi. Bu savaşı kazanmaya andişliklerini herkes görmeliydi. Mekke ordusu kısa sürede toplandı ve harekete geçti. Ebu Sufyan'ın karısı Hint intikamını almak için iki ismi hedeflemişti. Hz. Muhammed ve Hazreti Hamza. Hz. Hamza, Bedir Savaşı'nın başındaki birebir çarpışmada babasını ve amcasını öldürdüğü için onu öldürmekte kararlıydı. Bunu yapacak bir adam da bulmuştu. Vahşi isimli bir köle. Çok iyi mızrak kullanan bu köleyi karşısına aldı ve şöyle dedi. Beni tanıyor musun? Ebu Sufya'nın karısı Hindi tanımamak mümkün mü? Sana neler vaat edebileceğimi tahmin edersin o zaman. Bu savaşta senden tek bir isteğim var Hamza'yı bulup öldürmen Eğer bunu başarırsan Hürriyetine kavuşursun Altın ve gümüşe boğarım seni Emredersiniz Yapabilir misin bunu Bunu başarırsan ömrüm boyunca rahat ettiririm seni Emredersiniz Savaş meydanında bana Hamza'yı gösterin yeter Hadi göreyim seni Yanımdan ayrılma Müşriklerin konakladığı her yerde kadınlar Bedir'de öldürülenleri anarak şarkılar söylüyor ve yanlarındaki erkekleri çarpışmaya kışkırtıyorlardı. Her durdukları yerde develer kesiliyor ve ziyafet sofraları kuruluyordu. Derken peygamberimizin annesinin kabrinin bulunduğu Ebva köyüne geldiler. Aralarından biri bir teklifte bulundu. Yanımıza kadınlarımızı da alarak savaşmaya geldik. Eğer onlar düşman eline geçerse ne yaparız? Biliyorsunuz ki şu mezar Muhammed'in annesine ait Onun kemiklerini çıkaralım Eğer yenilirsek Bunları vererek esirleri serbest bıraktırırız Evet doğru söylüyor evet, evet doğru doğru Haklısın Her biriniz o kabirden birer kemik parçası alın Esir olanlar için kurtulmalık fidyesi yerine Bunları kullanırsınız Evet doğru söylüyor evet, evet, doğru, doğru. Bu dediğiniz işin başımıza neler açacağını Düşünmüyor musunuz? Bizim de bir haysiyetimiz var Biz böyle kabirlere saldırmaya başlarsak Düşmanımız da bizim ölülerimize el uzatır Aklınızı başınıza alın Haklısın, Haklısın. Evet, Gidip çarpışalım evet. Yıllar önce ölmüş gitmiş bir kadın bu Onu bırakın da canlı olanların nasıl icabına bakacağınızı düşünün Hadi yürüyün Müşriklerin savaş için yola çıktıkları haberi kısa sürede Müslümanlar arasında yayıldı. Allah Resulü, Hubab bin Münzir'i müşrik ordusu hakkında haber getirmek üzere gözcü olarak gönderdi. Ya Resulallah, Hubab geldi. Sizi görmek istiyor. Mekke ordusunu görmüş olan Hubab nefes nefese Peygamberimizin yanına girdi. Mekke ordusundakiler Urz mevkiine gelmişler. Eyvah! Orası Ensar'ın ikinlik alanı. Tahmin ediyorum ki iki gündür oradalar. Çünkü orada yeşillik namına bir şey kalmamış Develerini ve atlarını ekinlerin üzerine salmışlar Hay Allah Üseyd orayı sulamak için kaç deve yükü su taşıdı Tüm emekleri zayi oldu Kaç kişi olduklarını tespit edebildin mi? Üç bin kişi kadarlar Bine yakını zırhlı Yedi yüz kadar atları Bir o kadar da develeri var Allah yardımcımız olsun Peygamberimiz yanlarında kadınlarını da getirmişler mi? Diye sordu Evet ya Resulallah Peygamberimiz, onlar bu şekilde Bedrin intikamını almak için erkeklerini savaşa kışkırtmaya çalışmak istiyorlardır. Bana da bu şekilde haber gelmişti. Sen bu gördüklerini kimseye anlatma. Allah bize yeter. O ne güzel yardımcıdır, dedi. Siz yarımızda olduktan sonra bizim bir tasamız olmaz ya Resulallah. Emrettiğiniz gibi kimseye bu konudan bahsetmeyeceğim. İslam ordusu da hazırdı. Ancak henüz savaş stratejisi belirlenmemişti. Müşriklerin Uhud'a geldiği haberi Medine'ye ulaştığında, Ensar'ın ileri gelenlerinden Sa'd bin Muaz, Üseyd bin Hudayr ve Sa'd bin Ubade, Peygamberimizin evinin önünde nöbet tutmaya başladılar. Çünkü her an bir baskın yaşanabilirdi. Cuma gecesi, Resulullah bir rüya gördü. O gecenin sabahında, Müslümanları etrafına toplayarak savaşla ilgili görüşlerini almak istedi. Sözlerine şöyle başladı: Dün gece bir rüya gördüm. Rüyamda boğazlanmış bir sığır vardı. Kılıcımın ağzında bir gidik açıldığını ve ellerimi sağlam bir zırhın içine soktuğumu gördüm. Hayır olsun. Bunu nasıl yordunuz ya Resulallah? Peygamberimiz sağlam zırh görmek Medine'de kalmaya işarettir. Orada kalınız. Kılıcımın ağzında bir gedik açıldığını görmem, bir zarara uğrayacağıma ve ailemden birinin şehit edileceğine. Boğazlanmış sığırda asabımın şehit düşmesine işarettir." diyerek Kureyş müşrikleriyle Medine dışında çarpışmanın uygun olmayacağını düşündüğünü açıkça söylemişti. "Bu konudaki görüşünüzü bana açıklayınız." diye Asab'ının fikirlerini sordu. Bedir gazasına katılma fırsatını yakalayamamış olan gençlerden bazıları söz aldı. Ya Resulallah, düşmanı şehrin dışında karşılayalım ki onlardan korkmadığımızı görsünler. Evet. Haklısın, şehir dışında. Doğru. Evet. Evet. Doğru. Münafıkların lideri Abdullah bin Übeyde de şaşırtıcı bir biçimde Peygamberimizle aynı fikirdeydi. Bence Medine'de kalmalıyız. Çünkü biz ne zaman Medine'den çıkmışsak mağlubiyete uğramışızdır. Aksine şehir savunması yaptığımız her seferinde düşmanımız mağlup olmuştur. Erkekler yüz yüze çarpışırken kadın ve çocuklar damlardan taş yağdırarak destek olur. Böylece umduklarını elde edemeden geri dönerler. Muhacir ve ensarın çoğu aynı görüşteydiler. Peygamberimiz şöyle dedi. O halde Kureyş müşriklerini Medine'de bekleyiniz. Eğer şehre girerlerse biz de dar yerlerde onları sıkıştırarak çarpışırız. Aynı zamanda onları kalelerin ve yüksek binaların üzerinden ok ve taş yağmuruna tutarsınız Şehri savunmalıyız Hayır saldırmalıyız Evet önce biz saldırmalıyız Ya Resulallah biz Müslüman olmadan önce bile onların şehrimize girmesine müsaade etmezdik Şimdi İslam'la şereflendikten sonra üstümüze yürümelerine meydan mı vereceğiz? Meydan vermeyeceğiz Asla olmayacağız Ya Resulallah Biz iki iyiliğin arasında bulunuyoruz Ya düşmana galip geliriz Allah bize zafer nasip eder Ya da şehitlik nasip olur Bu ikisinden hangisi nasip olursa olsun Onda hayır vardır Bedir'de 300 kişiden başka adamımız yoktu Allah bizi onlara karşı üstün kıldı Şimdi daha kuvvetliyiz. Böyle bir şeyin olmasını ümit ediyor ve bunun için Allah'a dua ediyorduk. İşte istediğimiz ayağımıza geldi. Peygamberimiz savunma savaşı yapılması taraftarı olmasına rağmen gençlerin görüşünün ağır bastığını fark etti. Öyle ki onların heyecan dolu ifadeleri herkesi ayağa kaldıracak güçteydi. O her işinde arkadaşlarıyla istişare etmeyi adet haline getirmişti. Yine öyle yaptı ve kararı onlara bıraktı. Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.